Geçen hafta sizlere Sırat-ı Müstakim'den bahsederken bu yoldan şapan iki tane tayfeden bahsetmiştim. Birisi Yahudiler birisi de Hristiyanlardı değil mi? Birisi galalete uğrayan, birisi de Gazabı uğrayan falan. Allah Resulü ve vesselamın da buyurduğu gibi onlara diyor siz karısı karısına arşına arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız. Hatta diyor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 ee, yaşamış olduğumuz şu toplumda bir televizyon diye bir illet vardı. Yılbaşı olduğunda ne yaparlardı? Dansız çıkarırlardı. Doğru mu? Hı hı. Mani oldular mı buna? Kimse mani olma yoluna gitmediği gibi zelpten oturdu baktı. Ufak çocuklarda peşinden baktı mı? Bugün o çocuklar bugünün büyüğü oldular değil mi? Bugün televizyonların hepsi dansızların olduğu yer oldu mu?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 Kafirlere benzemeyin. Konumun adı bu zaten. Ee, Yahudiler 70, Hristiyanlar 72 diyor. Benim ülkende 73. Bu illa bölünecek manasında değil. Ama kıyamete kadar haktır kayfe ne yapacak olacak diyor. Vallahi ve Celle diyor ki sakın kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa saplanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Alimden 105. Yine Beyine suresinde kitap ehli ancak kendilerine açık verir geldikten sonra ayrılığa düşküler diyor. Yine biz Hristiyanız diyenlerden söz almıştık ama onlar uyarıldıkları konuda paylarını almayı unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar onların arasında kim ve düşmanlık saldık. Allah ileride onlara ne yaptıklarını bir bir haber verecektir diyor. 14.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 kim koyduk diyor. Eğer bunlar birlik, beraberlik olsa Müslümanları birkaç sürü ne yaparlar? Doğarlar. Yani bu da bize Allah'ın nedir? Bir rahmetidir. Ama buna rağmen bunlar hak geldikten sonra hakkı olacağız diye söz verdikten sonra bölük görüp parça parça oldukları halde ne yapmışlar? Bizler de bunlara aynı uymuşuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sizlere Kur'an ve sünneti bıraktı. Değil mi? Kim bunlara uyarsa e, hak yoldan ne atmaz, Sapmaz dediği halde bizlere iki ağır emanet bıraktığı halde bugün insanlar kitap ve sünnet dışında her şeye ne yapmışlar? Uyar hale gelmişler. Bugün hangi mesele olursa olsun Kur'an sünnete mi gidiyor iş yoksa alimlere mi?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 işte onların imanına baktığımızda kardeşlerim, onlar kafirlerden hiçbir şeyi ne yapmazlardı? Özenmezlerdi. Ve o sahabeler, Allah Resulü Aleyhisselatü ağzından çıkan her sözü hiçbir şeyi eleştirmeden, düşünmeden ve analiz etmeden hayatına geçirirlerdi. Allah onlardan razı olsun. Bakın, ee, sahabeler,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 Haram kılınmıştı işlemiş olduğu günahlara binaen. Ama Allah Azze ve Celle bizlere merhamet etti ve bize birçok şey ne yapıldı kardeşlerim? Felak kılındı. Ama buna rağmen bu ümmet içinde haramları zorlayan insanlar çıkıyor mu? Çıkıyor maalesef. Düşünün onlar onlara hayvanların iç yağı haram kılınmışken onlar ne yaptılar? Eritdiler parasını yediler. Biz iç yağı yemiyoruz ki dediler. Ne yaptılar? Allah'ın haramını kendilerine göre helal ettiler. Peki bizde ne var? Bunun benzeri var mı? Cevap vereceğiz. Mesela bizim kocamızın yaptığı bu nemalar işte. Telefon, bu da söyleyin kardeşlerim, sen bunu yeme, telefon al kullan, ama yememiş olursun yani, yemediğimiz, kullandığımız şeyleri. Evet, bu adımlar. Ve bu toplumda da kardeşinizin dediği gibi nema dediğimiz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 haram lokma, insanın kursağından geçtiği zaman, hadis-i şerifte ne diyor? Halal da belli, haram da belli. Bunun ikisine dikkat eden dinini ve ırzını ne yapar? korur diyor. Dikkat etmeyen, yani bunun gibi birçok meseleleri ele alıp baktığımızda, bizim toplumumuzda da çarpıtarak bunlara ne yapmışlar? Hepsi gündeme gelmiş. İşte başkalarına benzememe,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 Bizim yaşamış olduğumuz şu toplumda caddelere hiç dikkat ediyor musunuz? Ağaçlara, alışveriş yaptığınız dükkanlara hep böyle bir ışıklandırma onlara bir özenti var mı? Hiç soruyor musunuz Müslüman mısınız değil misiniz? Diye. Bir Müslüman olarak görmüş olduğunuz bir münkere müdahale ediyor musunuz? Yoksa kalbinizden nefret mi ediyorsunuz? Hangisi? Eğer bunlara müdahale etmezseniz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 Onların her türlü bayramlarından her türlü yaşayışından sevgi ve dostluk gibi kalple ilgili duygularda tamamen bunlardan farklı hareket etmemizi emrediyor. Onlara zıt düşeceksin. Görünüş bakımından ortak olmayacağım. Düşünce bakımından onlarla ne yapmayacaksın, Ortak olmayacağım. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Emir müminin Ömer halifeyken iken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 Yani her davranış, ne yapmış insanların, kardeşlerin değişmiş. Vallahi resmen ve onlara tamamen ne yapın, maalesef edin Her meselede de edin ettim. Bakın yine bir defasında diyor Ahmet bin Hambele, "En son tıraş etme konusunda görüşünü sordum." Bana dedi ki, "Bu bir meclisi, ateş ateşperestin adetidir. Kim bir karnı özenirse, o da onlardandır." Bugün biz erkeklere baktığımızda bütün enseleri böyle güzelce tıraş edilmiş kenarları alınmış görüyor musunuz? Kimin adetiymiş bu? He? Yani hep bir muhalefet. Yine çocukların tıraşına bakıyorsunuz. Şurada saçlar duruyor. Şuralardan ne yapıyorlar? Alıyorlar. Veya değişik değişik. Halbuki bunlar da Yahudilerin çocuklarının saç şekillerinde bir tanesi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir çocuk geliyor sahabenin bir bakıyor ki şurada azıcık saç kalmış. Şeydi alabusun Bu Budur Yahudilerin çocuğundur yapmış oldu. Saçı komple tıraş ediniz. Yani komple aldırmayı emrediyor. Tıraş olduğunda da bu şekilde ve siz onlara ne yapın muhalefet edin. Yani görünüşte, giyin işte saç şeklinde, bıyıkta, sakalda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 Bir gün kulakları çinlisin. Şele namaz buluyor dükkanda. Ayakkabılarını çıkarmamıştı. Öyle kılardı. Şimdi bir müşteri geldi. Karı Kur'an istediler. Kadının biri. Euzubillahimineşşeytanir. Dedi. Ben dedim hayırdır teyze ne gördün? Şeytan mı gördün? Şunu yok oh diyor. Ayakkabı bile namaz buluyor diyor. Niye? Olmaz mı teyze? Olur mu oğlum diyor. Ondan sonra adam diyor ki tık çekiyor. Başka evde saldırır diyor. Kadın evuzu çekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani adam ayakkabısına namaz kıldı diye evuzu çekiyor. İşte e, evet. Yani Allah-u Selam onlara ne yapın? Ters düşün. Burada vermek istediğim nokta şurası kardeşler. Yani aslında bu ağlanacak halimiz. O evuzu çeken kim şimdi? Müslüman değil mi? Peki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 sevabından mahrum olduğun gibi onlara da muhalefet etmemiş olursun. Hem sevap alıyorsun hem de emret, zert, düşmüş olursun. Evet. Allah hepimize hayır versin. Yine onların birçok bu yönü şeyleri var. Ümmetim Yahudilere özenerek akşamı yıldızların doğuşuna ve sabahı da Hristiyanlara özenerek yıldızların batışına kadar ertelemedikleri müddetçe hayırlı yoldadırlar.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 razı o insanlık kullardan eylesin. Bizi de nestimizi de yolundan ayırmasın. Öğrendiğimiz doğrularla amel etme nasip etsin. ente ve